vemen yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fazan azima amma ba'd fa astaga al hadith kalamullah wa khayran hadi hadi muhammed sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umur muhtataatuha wa kullu değerli kardeşlerim bu hafta inşallah diğer sohbetimizin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 Nasıl yalan üzere toplanmışlarsa, bir araya gelmişlerse, ahirette de ateşe öyle toplanacaklar, bir araya geleceklerdir diyor. Yani serk edilecekler. Fahum <gülüyor> yuzaun Ateşe. Allahu Akbar. حَتَّ اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَعُهُمْ وَاَبِسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَكَانِ يَعْمَلُونَ Ateşe vardıkları zaman onların kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeylere şahitlik edecekler diyorsun. Han Allah. Ve <gülüyor> qaliu li culudihim aleyna? Derilerine diyecekler ki, niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Ve qaliu li culudihim lima aleyna? Niçin bizim aleyhimizde şahitlikte bulundunuz? Qalu ente qanallahu allazi ente fa kull shay' her şeyi konuşturan Allah biz de konuştuk. Allahu ekber. O gün, o kıyamet günü deriler, kulaklar, gözler, huzurlar konuşuyor. Subhanallah. Her şeyi konuşturan Allah Azze ve Celle bizi de konuşturdu diyorlar. وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّعْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُ Ve o sizi ilk defa yaratmıştı ve siz ona gönderileceksiniz. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرِيُونَ Ey Sizler kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik ettiği şeyden çekinmiyordunuz. Valla,ken zanentum, Allah la mimma Lakin sizler yapmış olduğunuz şeylerin çoğunu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 hüsrana uğrayanlardan perişan olanlardan oldu. Allahu ekber. Fe yasbiru fe nahrımetu lehum eğer onlar Allah'ın sıfatlarıyla uğraşan kimseler, kafirler, müşrikler, ileri geri konuşan kimseler sabredebilirlerse ne nahrımetu ateş onların yeridir, yurdudur. Ve ye'santi bu ve ma hum veye saat bu ve mahminden eğer hoşnut olunlarsa ki onlar açsa, ki onlar hoşnut olamayacaklar. Allahu Teala işte bu Allah azze ve Celle'nin sıfatları hakkında konuşan kimseleri bunların sonlarını, bunların uzunlarının aleyhine delilnik ettiklerini bu şekilde haber veriyor. Evet. rivayet ettiği bir hadiste buna şahitlik ediyor.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 Ayet geliyor. Allah Azze ve Celle onlara Furkan suresindeki ayetlerle cevap veriyor. Wa qalil ladina keferu levla nuzul alehi al cümleten uahide. Kafirler de dediler ki, Kur'an toptan indirilseydi ya, Kur'an peygamberin üzerine peygambere toptan indirilseydi ya, ke dalike, lenusab bitebihi faade. İşte biz senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle yani parça parça peydir pey indiriyoruz diyor Allah Teala. Varattenahu tertila. Varattenahu tertila. Yani tane tane yavaş yavaş da onu okuyoruz diyor. İşte Kur'an'ın okunmasındaki tertil, tecvid buradan geliyor. Tertil okuma, tane tane okumadır. Kur'an'ı okumayı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 Kur'an'ı seslerinizle süsleyin derken bu ayete muafık bir süslemedir. Bu ayete uygun bir süslemedir. Evet. Burada bu ayet kermeleni Furkan suresindeki bu ayetlerle Allahu Teala onların Allah azze ve celle'nin hikmeti peydar bey parça parça indirmesindeki hikmetini hikmetini bildiriyor. Eee ve açıklıyor. Ne diyor orada? Tekrar edelim. Senin kalbini sağlamlaştırmak için. Kalbini sağlamlaştırsın. Kıyamet Suresi'nde de dilini hareket ettirme. La tahrik lisaneke Bir tacire bir acele etmek için dilini hareket ettirme diyor. Onu biz sana okuyacağız. Sen oku onun okunuşuna tabi ol. Okunuşuna tabi ol diyor Sübhanallah. Evet.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 Estrasuresinde suresinde. ve mena'ana en hidâ." İnsanları kendilerine hidayet geldikten sonra iman etmelerinden engelleyen şey illâ en kâlû "Ebe eşallâ? Eb'atallâhu beşeren Ancak Allah bir beşeri, bir insanı mı peygamber olarak gönderdi demeleri diyor. "Sen yani niye melek gelmedi de bir beşer bizden bir insan geldi?" diyorlar.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 biz elbette semadan, gökten bir meleği elçi olarak gönderirdik. Bir meleği peygamber olarak gönderirdik. Onların bu şüphelerini bitirir. Yani size sizden bir elçi geldi. Size sizin gibi bir beşer geldi. Birçok ayette bunu da birçok ayet-i kerime buna işaret eder. Leğaccaekum rasulüm min enfusukum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 allah Teala böyle bir fıtrat vermiş onlara. Evet. Ve onlarda değişik değişik suretlere girme özellikleri var. Hay onların suretlerine girebiliyorlar. insanların suretlerine girebiliyorlar. Onların da Müslümanları, kafirleri, fasıfları, facirleri var. Muttakileri var. Onlara verilen güç ve kuvvet, Ademoğluna verilen güç ve kuvvetten daha fazla.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 cinler bizden önce yaratıldı. O men khalaktu'l cinne ve'l insa illa liyabudun. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattın diyor. Önce cinler zikrediliyor. Ve birçok ayet buna işaret eder. Evet kardeşler. O da Ali Sırat'ı beslerim. O kas çarşısına yöneliyor. O kas Mekke ile Taif arasında, Taif'e biraz daha yakın bir çarşı. Mekken'in o dönemde üç tane çarşısı var önemli çarşısı, onların en önemlisi Ukaz Fana'yı. Zilkade ayında kuruluyor, ilk günlerinde ve 20 gün devam ediyor. Ali Sünneti ve oraya yöneliyor, Ukaz Fana'yına doğru, ashabi ile birlikte oraya yol alıyorlar. Bu arada cinler diyorlar ki biz gökten bir takım haberler alıyorduk.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 Onlar diyorlar ki kavimlerine dönünce cin suresinde geldiği üzere اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا Muhakkak ki biz çok hoş bir Kur'an okuyuş. Kur'an dinledik. Acayip bir Kur'an dinledik. Yehdi اِلَا رُشْد فَاَمَنْنَا بِهِ وَلَا نُشْرُكَ بِرَبِّنَا O rüşde doğru yola, yani o Kur'an doğru yola iletiyor. Yönlendiriyor. Ve biz Rabbimize hiçbir şeye şirk koşmayız diyorlar, kavmlerine gidiyorlar, haber veriyorlar. Yalnız Ali, Sırat ve bundan haberi yok. Ona bildirilmiyor. Cinlerin dinlediği hiçbir şekilde o dönemde o e, hadise de bildirilmiyor. Ve ayet, Cin Suresi'nin ayetlerinden birincisi, birinci ayet geliyor. Hun uhu ye ile ye en nahus tamga nferam min al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 vahyin gücünü, ilahi emrin gücünü bu müşriklerin yaptığı şeylere safsatalara karşı bir bastırma oluyor. Evet. Müslüm'ün rivayet ettiği bir başka hadiste Abdullah ibn Mesud radıyallahu diyor ki biz diyor bir gece aleyhissalatü vesselam ile beraber idik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 Falallah. Sen e, senin diyor bu arkadaşını, yakınını göremez oldum. İki geceden ve üç geceden beri. Ne oldu bu seni terk mi etti deyince o Duha suresindeki ayetler geliyor. Bu duha vel-leyli iza sajâ." yemin olsun. Gece bürüdüğü zaman, örttüğü zaman geceye yemin olsun. "Mâ vad'aka rabbuka ve mâ qala" Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı, sana kızmadı diyor. Müthiş bir moral aleyhissalatü vesselam'a. Sürekli onlar tarafından alay geliyor. İstihda dediğimiz alay Allah azze ve celle bir moral verici bir şey gönderiyor. Ayetle onların sözlerini bitiriyor. Yine e, Ebni Cerir'in haber verdiğine göre Ali vesselam diyor, Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ediliyor e, hadis Hazineler bir bir kendisine arz edildi açıldı ve o da bununla sevindi ve şu ayet indi diyor <gülüyor> Rabbin sana verecek sen de razı olacaksın Subhanallah işte böyle o dönemde müjdeler geliyor Bu Duha suresinin bir ayet kerimesinde de Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Bu kardeşlerim bu ayet hem a.s. hem de ondan sonra bizler için örnek alınması gereken, dikkat edilmesi gereken bir ilahi emir. Evet, Allahu Teala Müslümanları dünya ve ahiret müjdeleriyle müjdeliyor.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 birbirlerine o kadar çok bağlılar ki, birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki, birbirlerini göremeden edemiyorlar. Birbirlerine başına ne geldi diye merak ediyorlar. Müşrikler tarafından bir şey yapılıyor mu diyor. Samimiyete bak. Birine bir şey olsa öbürü hemen ondan etkileniyor. Böyle bir kardeşliği var, böyle bir samimiyet var. Allahu Teala bu samimiyeti versin bizlere. Bu kardeşliği versin. Razı olduğu ama bizim de hak ettiğimiz kardeşliği nasip etsin. Evet, Bizler hatalıyız Bizler yanlış yapıyoruz Bizler günah işliyoruz Ama Allah Azze ve Celle bizi bağışlasın ve Kardeşliğimizi pekiştirsin O dönemde Ümmü e, mektum Biliyorsunuz ama Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor O arada da Aleyhisselatü Vesselam e, Müşriklerin ileri gelenlerinden Birine din anlatıyor Yani İslam'ı anlatıyor ve o amadan yüzünü çeviriyor. Onun gelişiminden dolayı yüzünü eskitiyor ve geriye dönüyor. Ayet geliyor. Evesevetebenna. En ja'ahu al-aama. Amanın gelişinden dolayı yüzünü eskitti ve geri döndü. Diyor. Allah Teala Rasulünü latif, hoş bir şekilde kınıyor orada ayıplıyor. Yani yaptığı şeyin doğru olmadığını. Müminin, Müslümanın hidayete kulak veren kimsenin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 Ama bu bahis olayı bahsin yani kumar oynamanın bahis oynamanın haram kılınmaz, kılınmaz, kılınmadan önceki dönemde yani. Haram kılınmamış daha henüz. O dönemde. Yoksa bu Bekir radıyallahu an İslam'da Resulullah a.s.m'den sonra en hayır, hayırlı insan. En değerli insan. O böyle bir şey yapsa bile a.s.m ona öngeli vurdu. İşte bahsin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 Nerede olursa olsun tüm Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Ya Rabbil Alemin onlara basiret ver, onlara ilim ver, onları İslam üzere yaşayıp, İslam üzere, şehadet üzere ölmelerini nasip eyle. Ya Rabbi bizlere bağışla, bizlere affet. Subhanıkallâhümme ve hamdik eşhedün la ilahe illan testaferik ve ve Kardeşlerim geçen hafta bir kardeşimiz soru sormuştu. Onu inşallah.